Evlilik, kişinin düşmanıyla yattığı tek savaş şeklidir. Anonim. Katılıyorum. Yeni bir podcastten hepinize merhaba arkadaşlar. Sanırım yavaş yavaş bu işe alışıyorum. Bu ikinci olacak. Bugün enteresan bir konumuz var. Hepiniz Thomas More'u az da olsa duymuşsunuzdur. Tanıyorsunuzdur mutlaka. Ütopya adlı eserin yazarı. Tudors, İngiltere'sinde 1500'lü yıllarda şansörlilik yapmış. Hukukçu, astronom... İnanılmaz bir entelektüel, inanılmaz derin bilgiye sahip bir adam. Fakat bu adam aynı zamanda tarihinde en garip karakterlerinden biri. Tam bir yobaz koyu katolik. Yani Ütopya adlı eserinde farklı dinlerin hatta inançsızların nasıl bir arada yaşayabileceğini de anlatıyor. Farklı grupların birbirleriyle sataşmaması halinde nasıl beraber yaşayabileceklerini dahi anlatabilen bir adam. Fakat... Katolik Kilisesi'ne, papaya o kadar bağlı ki, Kral Henry'nin şansölyeliğini yaptığı dönemde yani günümüzün başbakanlığı konumuna eşit bir mertebedir şansölyelik, papaya ve kiliseye hakaret ettiklerinden dolayı 6 tane Luteryanı yani Martin Luther fikirlerini destekleyen kişileri yaktırmıştır. Canlı canlı ve kısık ateşte, ızgara yapmıştır hepsini. Bu inanılmaz bir zalimlik, inanılmaz bir zulüm. Bunu yaparken de şöyle savunmuştur. ''Hepsini dinime uygun olarak yaptım. Bir yerde hastalık varsa, hastalığın yayılmaması için o odadaki hastaya ait eşyalar yakılır.'' demiştir. Thomas More gibi tarihin önemli entelektüellerinden biri dahi, gözü kapalı dinine inandığında insanları canlı canlı yaktırabiliyor. Din işte, inanç böyle bir şey arkadaşlar. Gözü kapalı inanmak, bizim yobazlık diye tabir ettiğimiz şey böyle kendisi papalık tarafından sonsuza kadar aziz ilan edilmiştir. Aziz ilan edilmesinin nedeni de şu. İngiliz kralı Henry, katolik İngiltere'den kaldırmayı planlar. Ve bu yüzden de yasalar çıkartır işte. Çevremdeki herkes, dini liderin ancak kral olduğuna dair bu belgeyi imzalayacak diye belge gönderir. Sağa sola, kral. Thomas More inançlı biri olduğu için kesinlikle bunu reddeder. Her ne kadar kralın yakın dostu olsa da kellesi uçurulur. İnatçı bir katoliktir. Bu yüzden de Dediğim gibi kellesi uçurulur, zindandayken yanına karısı gelir. İşin bence enteresan tarafı burası. Karısı buna der ki, Thomas bak sen idam edileceksin, tamam şehit olmak istiyorsun, arkandayız da. Sen idam edildikten sonra bizim ekonomik durumumuz bozulacak, buna bir önlem al. Krala bir mektup yaz, senden sonra bize baksın. Yani kadının derdi orada, kellesinin uçurulacak olması değil, sonrasında ekonomik problemler yaşamamak. Bu bana her zaman ne kadar uzun yıllar evlilikle geçirmiş olsam, evliliğin asla gerçek bir bağ olmadığını düşünmeme neden olmuştur. Bu Ramazan'da askerdeydim, fırsatım olmadı ama bir önceki Ramazan ayında şeyi izliyordum. Hani hep Ramazan'da her gün çıkar, arkada müzik, böyle ağlamaklı bir sesle hikayeler anlatan biri var ya ismini vermeyeyim dava açıyorlar. O amcanın şöyle bir sözü vardı. Hanımlar dedi, hiç merak etmeyin. Bu dünyadaki kocanızla, ahirette de sonsuza kadar beraber yaşayacaksınız. Bunu hangi kadın ister ki? Düşünsene, 20-30 yıl çorabını yıkamışsın, onu yapmışsın, bunu yapmışsın. 20 milyon yıl daha onunla beraber yaşayacaksın. Hiçbir kadının en azından %99'unun bunu isteyeceğini sanmıyorum açıkçası. Tarih boyunca bakıyorsun, bütün dinler, Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, işte Budizm, Sadizm, şu bu aklınıza... Hangi din geliyorsa ve hangi devleti düşünürseniz düşünün, mutlaka evliliği desteklemişler. Mutlaka evliliği kutsal bir birliktelik olarak göstermişler. Bugün Amerikan filmlerini izliyorum. Hep 2-3-4 çocuklu aileler, ailesini mutlu edebilmek için mücadele eden, sempatik bir baba, onların arkasında ev içindeki birliktelik için uğraşan, güçlü duruşlu bir anne. Bu izlenimle mutlaka karşılaşmışsınızdır bu tiplemelerle. Ya da şu vardır, bir erkek bir kadın... Bir sürü maceradan sonra tanışırlar, birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Fakat sonrası yoktur yani. Evlenirler, müthiş bir düğünle böyle acayip romantik bir şekilde evlenirler. Fakat filmde sonrasını göremezsiniz. Oraya kadar. Evlen, çocuk yap, sonra ne yaparsan yap. Bütün büyük güçler halkının evlenip çocuk yapmasını ister. Bugün Amerika'da buna dahil. Türkiye'de zaten bol çocuklu aile teşvik ediliyor. Nedeni en başta evlenen insanların çalışmak zorunda olması. Yani ekonomiye can vermesi. Düzenli çalışmak zorunda olması hem de. Evlenen bir insan patronuyla kavga edince hemen işini bırakamaz. Ailesini düşünür. Haklarını kolay arayamaz. Çünkü bakmakla yükümlü olduğu insanlar vardır. Alıp başını gidemez. Kolay iş kurmaya cesaret edemez. Yani evlilerin önemli bir kısmı işçi olarak kalmak zorunda. Artı evlenen insanlar çocuk yapar. Çocuk, özellikle çok çocuk, taze iş gücü demektir. Devletin en çok ihtiyacı olan şey, taze iş gücü. Çocuk yapmayan toplumlarda ne olur? Çocuk yapmayan toplumlar dışarıdan işçi güç alırlar. Almanya'nın zamanında Türkleri alması gibi. Amerika'nın Çinlileri, İtalyanları, İspanyolları alması gibi. Bu düzen, aile ve evlilik düzeni ilerledikçe, devletlerin egemen güçlerinin sistemi de aynı şekilde ilerleyecektir. Bunu bilirler. Çünkü sen evleneceksin, çocuk yapacaksın, ailen için uğraşacaksın. Senden sonra sıra senin çocuklarına gelecek. Onlar evlenecekler, çocuk yapacaklar, aileleri için uğraşacaklar. Ekonomik sistemi bir parçası olacaklar. Tarihte dinler hep çok çocuğu teşvik etmiştir. Geçmişte bunun farklı nedenleri var. Birincisi, mesela Hristiyan toplumunda veya İslam toplumunda doğan her birey o dine mensup bir kişinin daha dünyada artması demek. Artı, devletler için asker gücü demek. Artı, tarlalarda çalışacak işçi demek, artı aileler için çok çocuk güvence demek, korunak demek, güç demek, özellikle kabile yaşantısında, aşiret yaşantısında güç demek, söz sahibi olmak demek, eve daha çok para girmesi demek. Günümüzde de bu algının pek değiştiğini söyleyemeyiz. Papalık bile prezervatifin cinayet olduğunu düşünüyor. Yani tabii bu mantığa göre prezervatif cinayetse mastürbasyon da cinayettir ama nitekim algı böyle. Her zaman dizilerde, reklamlarda, filmlerde, sosyal medyada, orada, burada, şurada, romanlarda hep şunu görürüz. Evlilik müthiş güzel bir şeydir. Harikadır. Evlenen insan mutluluktan uçar. Peki bu duygusallıktan kopup gerçek olarak baktığımızda olay aslında böyle mi? Yani evlilik gerçekten insan hayatına mutluluk mu getiriyor? Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Evliliği eleştirmek, dini eleştirmek kadar büyük bir tabu. Çünkü bu bize o kadar adapte edilmiş bir fikir ki eleştirdiğin zaman ötekileşen gözlerle bakılıyorsun. Fakat iki insanın duygusal ilişkisinin sözleşmelerle birbirine bağlanması, ile birbirine bağlanması artık o dakikadan sonra duygusal ilişkinin yavaş yavaş bitmesi anlamına geliyor. Çünkü sen karşıdakine aslında demiş oluyorsun ki artık benden ayrılamazsın. Senin hayatın benimle ortak. Benden ayrılırsan bana nafak ödemek zorundasın. Benden ayrılırsan yıllarca mahkeme mahkeme uğraşmak zorundasın. Hayatınızda kaç kere denk geldiniz? Anlaşamadıkları zaman mutlu mutlu ayrılan bir çifte. Çok çok azdır bu. Genelde gördüğüm boşanan çiftlerin boşanırken birbirine düşman oldukları, birbirlerinden nafaka, tazminat koparmaya çalıştıkları, artı ailelerinin de birbirlerine düşman olduğu. Çünkü evlilik bize yapay akrabalıklar getiren bir kurum. Gerçek olmayan sevgiler getiren bir kurum. Siz... Başka bir ailenin kızıyla ya da oğluyla evleniyorsunuz ve doğal olarak onun ailesinin seni, senin de onun ailesini sevme gibi bir zorunluluğun ortaya çıkıyor. Sen o ailenin çocuklarıyla ters düştüğün zaman bu sevme zorunluluğu ortadan kalkacak doğal olarak ve karşılıklı yaşanan bu yapay sevgi bir anda ortadan kaybolacak, hiç yaşanmamış gibi. Tabi her gün aynı kişiyle uyumak, her gün aynı kişiyle uyanmak zorunlu bir şekilde onunla uyumak kadar büyük bir işkence olabilir mi ya? Her sabah uyandığında o kişinin yüzünü görmek. Ne bileyim, tek başına dışarı çıkmak istediğinde aniden tek başına gidiyorsun, birlikte gidelim demesini dinlemek. Aynı kişide sevişip durmak. insan hiç mi bazen değişik heyecan aramak istemez? Yeniden aşık olmak istemez, yeniden sevmek istemez. Kaybetme korkusu olmadan ve elde etmek için çaba göstermeden birbirine sahip olmak, bence sevginin kendi kendine birkaç yıl içinde ortadan kalkması ve bir alışkanlığa dönüşmesi demek. Bu yüzden evliliği günümüz toplumlarındaki insanların doğasına uygun bir kurum olduğunu düşünmüyorum. Bundan 20 yıl öncesini, 30 yıl öncesini anlayabilirim. Sonuçta yani düşünsenize eve geliyorsunuz, televizyonda 5 tane kanal var, bilgisayar yok, internet yok, çıkıp eğlenmeye gidecek olsan imkanlar kısıtlı. Ve bu sefer şunu söylemeye başlıyorsunuz. Eve geleyim, konuşacak biri olsun hayatımda. Evimde bir renk olsun, hareket olsun, sevişeceğim biri olsun. Affedersiniz ama yani... Diyorsunuz ki otuz bir otuz bir nereye kadar bari biri olsun yanımda onunla yapayım yapacağım diyorsunuz. Sonra çocuklar olsun bir meşguliyet olsun sıkılmayayım diyorsun. Ve insanlar evleniyordu bu algıyla. Bunu anlarım. Fakat günümüzde bazen rüyamda görüyorum evli olduğumu. Böyle sabah uyandığımda oh diyorum kabusmuş. Allah'ım diyorum. Alülazim diyorum şükürler olsun kabus görmüşüm meğersem ben. Hadi bizimki yine iyi. ya yani benim düşünceme göre öldükten sonra beni denize atsınlar. Elime de böyle bir şişe rakı bağlasınlar. Ne de olsa yok olup gideceğim. Bu fikirdeyim. Buna inanıyorum. Ya da işte dağın başına bıraksınlar. Hayvanlar yesin beni. Fakat inançlı insanların sonsuz hayat algısı var. Yani onlar düşünüyorlar ki evlenince de sonsuza kadar 20 milyon, 30 milyon, 100 milyon yıl beraber yaşayacaklarını düşünüyorlar. Bu düşünce bile bence sırf boşanma sebebidir. Belki de yanılıyorumdur. Belki de evlilik çok güzel bir şeydir. Denemedim ama... Fikirlerin bunlar deneyenler de yorum yapsınlar bakalım. Gerçekten evlilik mutluluk getiren bir şey mi acaba? Yani benim gözlemim bu. Hayatım boyunca da evleneceğimi düşünmüyorum. Tabii şunu söyleyenler olabilir. Yaşlanınca sana kim bakacak? Huzur evine mi düşeceksin? Bir sürü bekar, evlenmemiş insan var. Yaşlanmış, hala geziyor, tozuyor. Onu da geçtim. Hayatımın son birkaç yılında benimle ilgilenecek insanlar olması için hayatımın en güzel 30-40 yılını feda edemem. İnsanın sevgilisinin olması kaybetme korkusunun olması ve bir ilişkisi bittiğinde yeni bir ilişkiye başlayabilme heyecanını yaşaması hayatının son birkaç yılında birkaç kişinin ilgilenmesinden bence çok daha iyidir. Ki nitekim kimse bakmaya da bilir yani. Nitekim insanın çocuğu puştun teki de olabilir ki oluyor da görüyoruz yani. Tarihe bakıyorum, büyük düşünürlerin önemli bir kısmı evlenmemiş. Evlendiyse de bu hatasından hızlı bir şekilde dönmüş. Ömer Ayyam olsun, yani Ömer Ayyam sürekli... Kız arkadaşları olan bir adamdı. Kız arkadaşlarına şiir yazan bir adamdı. Eğer Ömer Ayyam evlenip ömrünü onunla geçirmeyi düşünseydi... ...bugün biz o belki de okuyamıyor olacaktık. Çünkü adamın heyecanı kalmayacaktı içinde. Bakın Oscar Wilde ne demiş? Evlilik bir bardak taze süt için evde inek beslemeye benzer. Tamamen katılıyorum. Erkek yorulunca evlenir, kadın meraktan. Ama sonuç değişmez. İkisi de hayal kırıklığı yaşar. Oscar White yine güzel söylemiş. Bu da şeyin sözü, yine isim vermeyeyim, sürekli televizyonlara çıkan çarşaflı bir rapçi var biliyorsunuzdur. İyi dinleyin. İsterim ki hafız olsun eşim, o ezberden okusun, ben Kur'an'dan takip edeyim. <gülüyor> Mükemmel erkeği dışarıda aramayın, o şimdi camide. Kızlar size adres de veriyorum, evlenmek istiyorsanız yeri belli. Camide abdest alıyor, ayaklarını yıkıyor şu anda, çoraplarını da yanına koymuş. Bu da yine dini camianın ünlü isimlerinden biri. Evlilik teklifi ederken karısına şöyle söylemiş, karısı da çok etkilenmiş ve evlenmişler. Çok üşümüştün, elimi tut, ısınırsın demiştim. Günah demiştin, bir daha sevmiştim seni o zaman. Bir ömür boyu korkusuzca elimi tutmak, beraber hacca gitmek, helalim olmak için benimle evlenir misin? Acaba nasıl bir kadın da bu teklif sonucu evlendi? Açıkçası kendisini tanımak isterim. Yani arkadaşlar, nitekim evliliği gerçekten çok saçma, zararlı buluyorum. Bu konuda ayrışabiliriz. Sonuçta bu duygusal bir mevzudur. ben pek duygusal yaklaşmayı sevmiyorum böyle şeylere. Fikirlerinizi, düşüncenizi bekliyorum. Bu arada bir konuda teşekkür ediyorum hepinize. Neden Instagram'dan takip etmiyorsunuz diye istem etmiştim. Bir önceki podcast'te bir 500 kadar takip geldi. Yeniden veriyorum Instagram adresinin ismini. Deniz'in otesinde yazarak beni Instagram'da bulabilirsiniz efedeniz etotmail.com'dan da bana mail ile ulaşabilirsiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, konu önerilerinizi, isteklerinizi bana oradan iletebilirsiniz. Belki de sadece sohbet etmek istersiniz. Çok mesajlarınız geliyor. Hepsini okumaya çalışıyorum. Bazılarına dönebildim. Bu hafta biraz yoğundum. Birkaç gün içinde kalanlara da dönüş yapacağım. İlginiz beni mutlu ediyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum sizi.